Böylece evine dönmeyi istemez miydin? O e, kim istemez? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ki... ...şu anda ailemin yanına dönmek bir yana... ...Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse... ...gönlüm ona bile razı gelmez. Aa, nasıl Doğrusu Muhammed'e inananların... ...onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim. Hadi! Öldürün onları! Alın Bırak size! Bunu hak ettiniz! A, 74. Bölüm Peygamberimiz sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hali belirdi. Kederli bir şekilde Ve aleyhisselam dedi. Kimseyi göremiyoruz. Resulullah kimin selamını aldı acaba? Belki Cebrail aleyhisselam gelmiştir. Sebebini soralım. Az önce aleyhisselam dediğinizi duyduk. Kimin selamını aldınız ya Resulallah? Peygamberimiz son derece üzgündü. Kardeşiniz Hubeyb'in selamını dedi. Müşrikler onu ve arkadaşlarını şehit etti. Selamı getiren de Cebrail'di. Bu nasıl olur? Ebul Bera almamış mıydı onları? Masum insanları neden öldürdüler? Silahsız bir avuç insanı öldürmek insanlığa sağır mı? Kim yapmış bunları? Bu nasıl olur? Nasıl olur böyle bir şey? Aman Allah'ım! O gün hem Mağune kuyularında hem de Reci'de yaşananları öğrenen Müslümanların kolları kanatları kırıldı. 50'den fazla arkadaşları hain bir tuzakla katledilmişti. Üstelik savunmasızdılar. Kureyş neredeyse bir savaşta kaybettikleri kadar adam kaybettirmişti kendilerine. Cebrail aleyhisselam son nefeslerini imanla teslim ederken, Canlarından çok sevdikleri peygamberlerine selam gönderenlerin selamını iletirken, Maune kuyularındaki katliamdan tek başına kurtulan Amr bin Ümeyye, Medine'ye ulaşmıştı. Şu gelen Amr bin Ümeyye değil mi? Evet o. Perişan bir halde. Kaç gündür yolda kim bilir. Zor yürüyor. Gidip yardım edeyim. Amr, kardeşim! Osman! Osman! <gülüyor> Başımıza neler geldiğini mi bilsen Bu sabah Cebrail Aleyhisselam peygamberimize olan biteni haber verdi. Arkadaşlarımızın hepsi şehit oldu Osman. Hepsi Allah şihadetlerine mübarek eylesin. Gel. Peygamberimizin yanına gidelim. Evet, evet. Evet onu görmeliyim bir an önce. Hadi ver elindekileri bana. Mescide gidelim. Ey Allah'ın Resulü! Amr bin Ümeyye geldi. Peygamberimiz Amr'ı karşıladı. Amr neler olduğunu anlatmaya başladı. Maunek kuyuları civarında müzirle beraberdik. Birden yırtıcı kuşların çoğaldığını gördük. İçimiz uyperdi. Tam ne olduğunu öğrenelim diyorduk ki bir kadın çıka geldi ve acı haberi verdi... Biz ulaştığımızda kardeşlerimizin hemen hepsi şehadet şerbetini içmişti Müzir de kısa zamanda şehit ettiler Kim yaptı bunu? Amir bin Tüfeil ve adamları Ebu Beran'ın yeğeni Yıllardır amcasına diş biler Hain Önceden bir esiri azat etmeye söz vermiş Beni onun için bıraktı Kırk kişiyi haince öldürdüler Savaşmaya cesaretleri yoktu Pusu kurdular. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin. Gelirken onların kabilesinden iki adama rastladım. Gece olup uyumalarını bekledim. uyunca da ben onları öldürdüm. Sakın peygamberimizden eman alan adamlar olmasın. Üç gün evvel buradaydılar. Ben de iki gün evvel karşılaştım onlarla. Yoksa... Amir oğullarından Resulullah'ın huzuruna gelen iki adam... Peygamberimizden güvence alarak geri dönmüşlerdi Amr bin Ümeyye ise bunu bilmiyordu Peygamberimiz Amr'a sen ne kötü bir iş yaptın Ben onlara güvence vermiştim Şimdi diyetlerini ödeyeceğim dedi Vallahi bunu bilmiyordum Onların kavmi bize hıyanet ettiler Bu sebeple onları öldürdüm Arda arda gelen şehadet haberleri Müslümanları çok üzmüştü. Arkadaşlarımdan hangisine yanayım bilmiyorum. Merse'de mi, amire mi, Hubeybe mi yoksa hakeme mi? suf ashabından elli kişi. Hepsi bu ümmetin bilginleriydi. Onlara yapılanları hazmedemiyorum. Çok acı değil mi Ömer? Benim ciğerim yanıyor. Acımı tarif etmem imkansız. Tek tesellim, hepsinin şehit olması. Biliyor musun, Hakem bin Keysan'ı ilk gördüğüm an geliyor aklıma. Elimizde esirdi. Peygamber aleyhisselam ona uzun uzun İslam'ı anlattı. Ben dayanamadım ve ey Allah'ın Resulü, bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu adam hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim dedim. Tabii ki peygamberimiz onu öldürmene müsaade etmedi Evet Sonra hakem Müslüman oldu Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki Eğer dediğiniz gibi bu adamı öldürseydik Şimdi cehennemlik olmuştuk Peygamber aleyhisselam bu işi benden daha iyi bilirken Ne diye onun işine karıştım diye kendi kendime kızıyor Bir taraftan da ne dediysem Allah ve Rasulünün rızası için söyledim diyordum senin nefsin için birine kin beslediğini görmedim Birine kızıyorsan Allah için kızıyorsundur O ifla olmaz dediğim hakem Müslüman oldu Hem de nasıl bir Müslüman Allah yolunda cihad etti Ve hepimizin istediği şehadet mertebesine erdi Hem Peygamberimizin hem de Allah'ın rızasını kazandı Evet Allah cennetinde bizi de onlarla buluştursun Amin Peygamber Efendimizin yüreği dayanılmaz acılarla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yapılan, baskı, işkence ve saldırılar karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet peygamberi, haberin geldiği gece yatsı namazının son rekatında bu felakete sebep olanlara şöyle beddua etti. Allah'ım mudar kabilelerini perişan et. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin kıl, başlarına dar getir. Allah'ım sana ve Resulüne isyan eden Lihyanoğulları, Ril, Zekvan ve Usaiye kabilelerine lanet et. Resulullah bir ay boyunca her namaz vaktinde bu duasını sürdürdü. Enes bin Malik'in dayısı haram da şehitler arasındaydı. Enes'in annesi Ümmü Süleym kardeşinden ayrılırken yaşadığı iç sıkıntısının sebebini anlamıştı. Meğer bu onu son görüşüydü. Peygamber Aleyhisselam'ın ev halkından farksız olan bu aile şehadet haberini büyük bir teslimiyetle karşılamıştı. Acılarıysa çok tazeydi. Ağlama oğlum. Dayım cennete gitti. Biliyorum anne. Onu çok özleyeceğim.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 Dayın bizim gurur kaynağımız Allah bizi de onun makamına erdirsin Amin Kureyş liderleri boş durmuyor Peygamberimiz ve ashabına yönelik suikastlerin sonu gelmiyordu Ebu Süfyan kesin bir çözüm olacağı inancıyla kiralık bir katil tuttu senin iyi bir savaşçı olduğunu duydum. Gözlerin keskin, atışın isabetliymiş. Öyleyim. Sana bir teklifim var. Ama bunu sır olarak saklayacağından emin olmalıyım. Bana güvenebilirsin. Konuştuklarımız aramızda kalacak. Güzel. Çünkü bunu bir kişiye bile söylersen amacımıza ulaşamayız. Bunu kimse bilmeyecek. Seni dinliyorum. Medine'ye gidip Muhammed bin Abdullah'ı öldüreceksin Peki karşılığında ne var? Ne dilersen? Anlaştık bu gece yola çıkarım Peygamberimizi öldürmek üzere yola çıkan kiralık katil Beş gün yol aldıktan sonra Medine'ye vardı Peygamberimiz Abdüleşel oğullarına ait mescitte bulunuyordu Peygamberimizin nerede olduğunu öğrenip yanına gitti. Mescide girer girmez peygamberimizle göz göze geldi. Resulullah yanındaki arkadaşlarına, ''Şu adam suikast için gelmiş. Onunla yapmak istediği şey arasına Yüce Allah girmiştir.'' dedi. Bunu duyan Üseyd bin Hudayr ayağa kalktı ve adamın yanına gitti. ''Abdülmuttalib'in torunu hanginiz?'' Peygamberimiz benim diye yanıtladı. Bedevi ilerlerken Üseyd bin Hudayr elbisesini hızlıca çekti ve içinde sakladığı hançer ortaya çıktı. Sahabiler onu hemen etkisiz hale getirdiler. Yakalayın şunu! Tut! Tamam! Tut. Tut. Tut! Canımı bağışlayın! Canımı bağışla ya Muhammed! Peygamberimiz bana doğru söyle buraya ne için geldin? Eğer doğru söylersen bu sana fayda verir. Yapmaya kalkıştığın işten zaten haberin var dedi. Bana eman veriyor musunuz? Güvende miyim? Peygamberimiz evet emniyettesin deyince adam Medine'ye geliş sebebini ve Ebu Süfyan'la konuştuklarını bir bir anlattı. Peygamberimiz adamın hapsedilmesini söyledi ve bir gün sonra yanına çağırdı. Ona şöyle dedi. Ben sana eman verdim. ''Haydi nereye istersen git ya da bundan daha hayırlı olanı tercih et.'' ''Daha hayırlı olan nedir?'' ''Peygamberimiz Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun peygamberi olduğuma inanmandır.'' dedi. ''Evet inanıyorum. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Benim buraya geliş nedenimi bilen kimse yoktu. Bunu ancak Allah sana bildirmiş olabilir.'' Anlıyorum ki sen Allah tarafından korunmaktasın ve doğru yol üzerindesin. Ebu Süfyan ise yanlış yoldadır. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.